Kardeşlerim, muazzez müminler Kardeşiniz Abdülkadir Molla ve arkadaşları Son namazlarını kıldılar Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi gelip Ya Resulallah allimni, Bana muhtasar ifadelerle Dinimi öğretir misin diye ricada bulunduğunda Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam اِذَا كُمْتَ ف۪ي صَلَاتِكْ فَصَلِّي صَلَاتَ مُوَدِّعِينَ Namaza kalktığın zaman Rabbinin huzurunda durduğun an sanki o yeryüzünde son namazın. Bir daha o safa gelemeyecek, bir daha Allahu Ekber diyemeyecek, rükûya gidemeyecek, secde yapamayacaksın. Son namazını kılıyorsun dünyada. فَصَلِّي salate مُوَدِّعِينَ Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam o sahabi adına bütün ümmetine, kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara bunu telkin etti. Vasiyet olarak bunu bıraktı sallallahu aleyhi ve sellem. Sitelerde yaşıyorsunuz, gece kondulara inmek, gece kondulardaki eski komşuların sofrasına oturmak size zor geliyorsa dünyadaki son namazı kılın. Çocuklarınız, aileleriniz, Öğrencileriniz, etrafınızda kimler varsa onlarla vedalaştınız. Namazdan sonra şurada bir yerde tabutunuz var. Koyacaklar sizi ve dört kişinin omuzlarında Allah'a uğurlayacaklar. Son namazınızı kılıyorsunuz. Yetim çocukları, yanınızda bürokratlar var, arkadaşlarınız var, makam, belki rütbe sahibi. Onlarla birlikte aynı sofrada olmaz. Olamaz. Dünyanın gerçeklerine, realitesine aykırı diye düşünüyorsanız son namazı kılın. Allahu Ekber deyin. Dünyaya hayatınıza bir ayar gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyurdular. اَفْلَلُ الْجَهَادِ kelimetu حَقِّن عَنْدَ Sultan'in جَائِرٍ En büyük cihadı mı soruyorsunuz? Zalimlerin yüzüne karşı Allahu Ekber demek, onların saraylarına gidip, parlamentolarına gidip, oranın bir yerinde durup ümmetin hakkını, hukukunu müdafaa etmek. Ölüm orada, dar orada, siz Allahu Ekber diyorsunuz. Eğer bunu demekse, bunu haykırmakta, içimizde bir takım engeller, maniler var aşamıyorsak, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam son namazınızı kılın. Hayatınıza, imani ve İslami yaşamınıza Allah ayar yapacak buyuruyor. Abdul Kadir Molla geçen gece son namazını kıldı. Önünde bir kağıt var. Eğer bu adamlardan, bu zalimlerden özür dilersen bundan sonra ben Abdulhamit'in vefatıyla dağılan İslam Birliği'nden, iddia da İslam'dan bahsetmeyecek. Bu ümmet bir araya gelsin diye mücadele etmeyeceğine dair söz verirsen, çıkar da bunu ekranlarda ilan edersen, yani özür dilersen seni affedecekler. Önünüzde bu kağıt var. Nezarethanede dar ağacını, ölümü bekliyorsunuz. Son namazınızı kıldınız. Gökyüzüne bakıyorsunuz. Yıldızlar vuruyorlar. Yıldızlar hayatı Yıldızlar tarihi, Yıldızlar kitap sayfelerini aydınlatıyor. Oradan asab uhtuda gidiyorsunuz Abdul Kadir Molla ile birlikte önünde idam kağıdı var. İki kelime çıkıp özür diliyorum. Ben İstanbul Birliği davasından vazgeçtim derse hayatın ona bağışlayacaklar. Fakat o yıldızların altında yürüyor, yürüyor. Asab-ı olduğu yere geliyor. Zalimler oturmuşlar. Kutil ashabul Uhdud, annar zati'l-waqud, izhum 'aleyha ku'ud seyr diyorlar. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar Abdülkadir Molla gibi Allahu Ekber diyenler ateşe atılıyor, zalimler de onları seyrediyorlar. Ve seyrediyor Abdülkadir Molla, kendisi gibi bu yolda, bu davada önceden yürüyenleri. Bir kadın geliyor, kucağında yavrusu var, onu da ateşe atacaklar, kadın yavrusuna, merhametine, merhameti galayana geliyor dayanamıyor geri dönmek istiyor çocuğuna olan şefkatinden dolayı Cenab-ı Hak o çocuğu yavruyu konuşturuyor konuşuyor Annesi diyor ki: Ya umma isbiri ve anti fil cennet. Sabret anneciğim. Senden önce Allahu ekber diyerek bu ateşe girenler gibi sen de tahammül et. Sen de ateşi kuşan. Seni bu halinle cennetin ortasında peygamberlerin meclisinde görüyorum. Son ashabu kehf'in Dokyanus'un sarayına girişini seyretti Abdülkadir Molla. Varabetna ala kulubihim iz qamu fakalu rabbuna rabbus semawati vel ard. Bangladeş'in haydutları değil. Benim Allah'ım yer ve gökleri yaratan kainatın sahibidir. Ashabu kehf gibi sarayları inletti. Allahu Ekber Her şeye rağmen Zalimlerin tanklarına, toplarına, dar ağaçlarına rağmen Allahu Ekber, Allah en büyüktür dedi Yürüdü Daha kimleri gördü? Namaz kılarken mihrapta Yavrusunun kesik başı kendisine getirilen Hz. Yahya'nın ve seyyiden ve Hasuran ve nebiyen, o en iffetli delikanlının, peygamberin başı kendisine getirilen Yahya'nın yani babası Hz. Zekeriya'nın gözyaşlarına tanıklık etti. Oradan Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyasına yürüdü. Hübeybe baktı. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etti diye Abdul Kadir Molla gibi onu da idama mahkum etmişler, tenime çıkarmışlar. İdamdan önce iki rekat namaz kıldı. Bakıyor yıldızların gölgesinde, kitapların sayfasında Abdul Kadir Molla Bangladeş dilanlarında tenimde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Hubeyb'i dinliyor. Diyor ki Hubeyb: Allahümme ya Rabbi, belletu risalete Muhammedin." ''Ya Rabbi ömrümü Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın davasını tebliğ etmeye adadım. Onu anlattım diye iklimlere, diyarlara, onu taşıdım, tanıttım diye beni şimdi dar götürdüler, idam edecekler. Ben de şu halimle senden rica ediyorum. Bellig hali ve selami ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun davasını anlatırken idama mahkum edilen... Hubeybin selamını halini Medine'de Hazreti Muhammed'e ulaştır Allah'ım. Deişini dinledi. Hubeybin bu kahramanlığına şahadet etti, tanıklık etti. Oradan yürüdü Mekke-i Mükerreme'de. Ve men amina. Oraya giren hayvanlara bile dokunmayacak. Kainatın sahibinin talimatı bu. Hayvanlar bile Kabe-i Muazzama'da Haremde Eman'da olacaklar, fakat orada dar ağacı kurdular. Adını Allah Resulü'nün verdi, Abdullah dedi, tahnik yaptı, kulağına ezan okudu. Ebu Bekir'in torunu Esma'nın oğlu, onu dar ağacında assılar şehit ettiler. Yüz küsür yaşındaki annesi, Ayşe'nin ablası, Ebu Bekir'in kızı, Hz. Esma'nın dar ağacındaki oğlunu seyretmesini, ellerini kaldırıp Ya Rabbi, Oğlumu daracından almadan, kefenlemeden, namazını kılmadan yüz küsür yaşında ellerini kaldırıp sana yalvaran, Esma'nın ruhunu alma diye yalvarışını tanıklık etti ve sonra kağıdına baktı. Askerler geldi. Özür diliyor musun yoksa daracını mı tercih ediyorsun dediler. Ayağa kalktı i̇ddihat İslam davasını Sultan Abdülhamit'in bıraktığı yerden teslim almak, omuzlamak ödevinin ne kadar asil olduğunu düşündü. İstanbul sokaklarını hatırladı. Hani Sultan Abdülhamit Han Hazretlerini, i̇ddihat İslam'ın o en son, en büyük hamisini düşündü. Secde, secdegahının üzerinde yanına geldiler. O ise son anlarını yaşıyor, ellerini kaldırdı, kainatın sahibine yalvarırken, yakarırken, iltica ederken şöyle diyordu Sultan Abdülhamid Ya Rabbi evimi yıksalar ''Hanedanımı tarumar etseler, çocuklarımı gözlerimin önünde paramparça yapsalar, hepsine hakkımı helal ederim de şu ümmeti ateşin içine attılar, yakıyorlar. Bu ümmet adına o zalimlere hakkımı helal etmiyorum. Ya Muntakim, Ya Aziz, Ya Cebbar.'' Leş kuşları kundaktaki bir yavruyu kapıp götürürken, leş kuşlarının ağzından kundaktaki yavruyu ku kurtarmak sadece senin kudretin dahilindedir. Şimdi leş kuşları kundaktaki yavrular gibi Suriye'de, Mısır'da, Bangladeş'te, Doğu Türkistan'da ümmeti paramparça yapıyorlar. Onları sadece sen kurtarabilirsin Allah'ım diye yalvaran, Titrek sesiyle ağlayan Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin en son dualarına amin dedi. Ve sonra ayağa kalktı. Allahu Ekber dedi. O en son namazını düşündü. اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Sadece senden yardım isteyecek, sadece sana kulluk edecek, senden başka kimselerin huzurunda başım asla eğilmeyecek Allah'ım. Sonuna kadar iddia İslam ı İslam'ı, şu ümmetin birliğini savundum delikanlılara, İslam gençlerine, namaz kılanlara da şehadetimin arkasından emanet olarak, miras olarak onu bırakıyorum dedi. Said bin Cübeyr gibi eşiyle bile vedalaşamadan, çocuklarıyla bile vedalaşamadan aldılar onu dar ağacına götürdüler. Dar ağacına götürürken dudaklarından Kur'an Hakimin şu ayeti dökülüyor, şu ayeti terennüm ediyordu. Yürüdüne en yutfi Nurallahi Allah Tanklarıyla, toplarıyla, parlamentolarıyla küresel güçleriyle bir araya geldiler Allah'ın nurunu söndürecekler. Ve vallahu illa en yutimma nurahu velau karihal kafirun. Onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Allah azze ve celle Suriye'de donan, Mısır'da ölen, Bangladeş'te şehit olan bu ümmeti yeniden o leş kuşlarının ağzından Allah Azze ve Celle kurtaracaktır. Ya Latif, ya Aziz, ya Muntakim, ya Cebbar, ya Kadir, ya Muntakim olan Allahım, ümmeti İslam, bir çaresiz, kimsesiz, ellerini sana kaldırdığı sana iltica etti. Hani Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin İstanbul sokaklarında tabutu taşınırken. Yetim çocuklar, dul kadınlar, kimsesiz olanlar, sokakta kalanlar ağlıyorlar ve diyorlardı ki ''Kimsesiz çocuklara, yetim yavrulara ekmek gönderen, çorba gönderen sultanım bizi bu halde bırakıp da nereye gidiyorsun?'' Kahramanlar gidiyor, bir bir dünyamızdan çekiliyor ya Rabbi. Bizse Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ufkunda yeniden olmayı, bir öldüğümüz yerde bin dirilmeyi, bin dirilecek ruhu ve cesareti senden istiyoruz. İşte kardeşlerim, Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem oluşu ve kurtuluşu işaret ediyor. Buyuruyorlar ki, اِذَا كُمْتَ ف۪ي صَلَاتِهِ فَصَلِّي صَلَاتِ Namaza kalktığınız zaman bu son namazınız, son sadakanız, son orucunuz. Birazdan gelecekler, dört kişinin omuzunda sizi Allah'a taşıyacaklar. İşte o namazları kıldığımız zaman, Hubeyb bin Adi olduğumuzda, Abdülkadir Molla olduğumuzda, leş kuşlarının ağzında parçalanan bu ümmet işte o zaman kurtulacak.